Kalbi saf etmekte evet. şeyhin rolu nedir diye soruyor ve şeyhin hangi e, vasıflara sahip olması lazımdır diyor. Şeyh bir tabi bir hazik gibidir. Mürit de kalp hastalığına düşer olmuş bir hasta gibidir. O tabi bir hazike müraca eder. Eğer bu tabi bir tabi bir hazik ise ona bir takım ilaçlar verecek, pehizler verecek. Bunu ye, bunu yeme, bunu tut, bunu tutma, böyle yat, böyle kalk diye. Eğer o hasta doktorun dediklerini tutarsa mutlaka sıhhata kavuşacaktır. Ama tutmazsa o vakit halaka gidecek. Şeyhe gelince şeyhte bir ruh haleti vardır ki şeyhin ruhaniyetiyle o hastaya mutlaka dinsin altına alacaktır yani. Evet. Manevi tabi olan şeyhler de bu kudere maliktirler evet. Allah tarafından. Evet. Peygamberlerin Risale-i varisleridirler.